479. konu, Umeyr B. Ebi Vakkas'ın ağlaması ve Hazreti Peygamber'in ona izin vermesi, Sa'd bin Ebi Vakkas şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber, Bedir Savaşı'na katılmak isteyen kardeşim Umeyr'i küçük olduğu için savaştan alıkoydu, Umeyr ağladı, bunun üzerine Hazreti Peygamber ona izin verdi, Umeyr Bedir Savaşı'na katıldığı zaman yüzünde tek bir tüy vardı, onun kılıcının kayışını ben bağladım.